Kainatı ve içinde yarattığı her şeyi biz insanların hizmetine sunan Rabbimiz, koyduğu muhteşem nizamı korumamızı istiyor bizden. Nimetlerin helal ve temiz olanlarından yararlanmamız gerektiğini bildirmekle birlikte, bu sahada da ölçüyü kaçırmaktan medeniyor bizleri. Helal olanı haram kılmayı yasaklarken, helal olanı fütursuzca tüketmeyi de yasaklıyor ve israfa düşmeme konusunda bizleri uyarıyor. Yaşamak için tüketmenin yerini neredeyse tüketmek için yaşamanın aldığı günümüzde bu ilahi uyarılara uymamanın acı sonuçlarını yaşıyoruz. Tüketime sınır koyulamaması sonucu bugün sosyal dengesizliklerin yanı sıra ekosistemin de bozulması, doğal kaynakların tükenmesi ve bunlara bağlı olarak gelişen maddi ve manevi hastalıkların ortaya çıkması gibi ciddi sorunlarla yüzleşmek durumundayız. Tüketirken hem kendimizi, hem insanlığı, hem de insanlığımızı tüketiyoruz aslında. Tüketim üzerinde duracağız bu akşam ve medyanın tüketimle ilişkisini ele alacağız. Konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı Doktor Elif Arslan. Düşüncenin özü başlıyor. Elif Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Bu akşam sizinle medya ve tüketim hakkında konuşacağız. Tüketim dediğimizde öncelikle insanın doğal bir ihtiyacından bahsediyoruz esasında ama bugün tüketim hayatımızın her alanını kuşatmış durumda ve bugünkü toplumu biz tüketim toplumu olarak tanımlıyoruz. Fransız sosyolog Baudrillard'ın dikkatimizi çektiği bir husus var. Diyor ki insan her zaman için satın almıştır, para harcamıştır ve bundan da zevk almıştır. Fakat biz tarihin hiçbir döneminde insanı tüketici olarak, toplumları tüketim toplumu olarak tanımlamıyoruz. Ama bugünkü toplumu özellikle biz tüketim toplumu olarak tanımlamaya başladık. Tüketim toplumunu diğer toplumlardan ayıran özellikler nedir? Buradan başlayalım. Konuya en can alıcı aslında yerinden başladınız. E, temel bir tartışmadan başladınız tüketim toplumu nedir? Aslında şöyle genel bir tanımlama yapacak olursak tüketim toplumu bütün sistemi, ekonomik sistemini, toplumsal sistemini, her şeyini tüketim üzerine kurgulamış olan toplumdur. E, Tabii burada sizin de ifade ettiğiniz gibi önceki toplumlarda insanlar tüketim yapmıyor muydu? E, i̇nsanlığın varoluşundan beri insanlar çevrelerindeki nesneleri, eşyaları, meyveleri her ne varsa bir şeyleri tüketiyorlardı. Hatta bu tüketimin içerisinde işte israf diyeceğimiz aşırı tüketime varan e, hususlar da vardı da neden o toplumlar tüketim toplumu olarak nitelendirilmiyordu? Bugünün toplumu tüketim toplumu olarak e, nitelendiriliyor. Aslında tüketim toplumu olarak nitelendirilmeye baş başlaması sanayi devriminden sonraya denk geliyor. Tamamen de sanayi devrimiyle hemen tüketim toplumu başladı diyemiyoruz aslında. Önce o hızlı üretimle birlikte bir üretim toplumu, sanayileşmeyle birlikte bir üretim toplumu oluşuyor. Fakat bu üretilen mallar, metalar arttıkça ve üretim hızlandıkça bu üretimi üretimden daha fazla kar elde etmek amacıyla bunun daha fazla tüketiciye ulaştırılması gündeme geliyor. Tabiri caizse üretimi yutacak bir pazar oluşturulmak isteniyor. Bu pazar ihtiyacı ortaya çıkıyor. Aslında tüketim toplumu düşüncesi, fikri ve bununla ilgili düşünceler de sosyologların söz konu üzerinde söz söylemeleri de bundan sonra başlıyor. Evet, e, kimi sosyologlar e, tüketim, e, tüketimin, tüketim toplumunun temel e, göstergesi olduğunu söylüyorlar. E, ama Budrya sizin de ifade ettiğiniz gibi buna e, karşı çıkıyor. Öyle olsaydı e, yani çok saf bir şekilde sadece tüketim değildir. Öyle olsaydı bir şekilde e, insanlar tüketir tüketir ve tüketmekten vazgeçerlerdi. Bir yerde bu doyuma ulaşırdı. Demek ki e, sadece tüketim değildir e, tüketim toplumunu oluşturan husus diyor ve göstergelerden bahsediyor. Yani biz aslında tüketim toplumu dediğimizde insanların tükettiği şeylerin sadece eşyalar, mallar, tüketim metalları olmadığını anlıyoruz bu söylemlerden. O zaman neler tüketiliyor? göstergeler tüketiliyor, imajlar tüketiliyor. Artık insanlar tükettikleri, satın aldıkları eşyayla kendilerine bir imaj bir kimlik satın alıyorlar aslında. Bu imaj kimlik onların e, belki de işte insanlar gözündeki değerini belirtiyor. İnsanlar nezdindeki duruşunu, görünüşünü belirliyor. Dolayısıyla e, burada bir e, mesela işte bir X telefonunu değildi de y telefonunu almayı tercih sebebimiz o telefonun bizim e, telefon görüşmesi yapma işimizi daha da kolaylaştırması mı acaba sorusu gündeme geliyor Yani ben Marke o markayı değil de Evet bu markayı tercih etmemin sebebi gerçekten daha kaliteli telefon görüşmesi yapmak veyahut da internet hizmetine daha iyi erişmek mi veyahu da şu marka gözlüğü almak şu marka pantolonu almak e, şöyle bir evde oturmak tek amacı işte e, bizim o noktadaki ihtiyaç İhtiyacımızı gidermek mi sorusu aslında burada temel soru. Eğer ihtiyacı gidermekse işte şu bardak da bu ihtiyacımı gideriyor ama biraz daha farklı bir markanın, daha gösterişli farklı bir markanın daha pahalıya satılan bir markanın tercih edildiğini de görebiliyoruz. Ama orada amaç sadece oradan bir bardak su içmek görünürdü o. Aslında amaç o değil. Kendimizi oradan bir kimlik inşa etmek, görünür olduğumuz noktalarda Kendimize istediğimiz doğrultuda bir kimlik seçmek aslında. Tabii bunlar tartışılırken şöyle bir konu da tartışılıyor. Yani tamam tüketim toplumu insanları sürekli haz peşinde koşturmaya ve bunun sonucunda da sürekli tüketmeye yönlendiriyor. Ama bu günümüz toplumu bu kadar da edilgen bir toplum mu? Yani hiç mi kendi istedikleri yönde alışveriş yapmıyorlar? Hiç mi kendi istedikleri şeyleri tüketmiyorlar? Bu soruda gündeme gelen ve üzerinde tartışılan konulardan bir tanesi. Tabii ki insanlar bir sürü seçenek arasından kendi istedikleri bazı şeyleri seçiyorlar veyahut da seçtiklerini düşünüyorlar. Ama burada şu soruyu da sormamız gerekiyor. Seçtiğimiz şey neyi alacağımız mı yoksa sürekli tükettiğimiz için aslında tüketmeye ihtiyacımız olup olmadığı mı? Yani aslında biz burada... Tüketirken imaj da oluşturduğumuz için tüketim toplumunun insanları olarak aslında bazen kendi ihtiyarımızla, kendi seçimimizle, kendi tercihimizle almış olsak da, alışveriş yapmış olsak da aslında e, hiçbir zaman e, daha doğrusu her zaman ihtiyacımız olan şeyi aldığımızı söyleyemeyiz. Bazen işte bu kaygılarla ihtiyacımız olmayan şeyleri de alıyoruz tüketim toplumunda. Ya da Çünkü ihtiyacımız onlar, olanın üstünde şeyler alıyoruz yani ihticacımızı karşılayacak kadarına değil hı hı. daha fazlasını e, kullanıyoruz. Tabii çünkü doğrusu. o amaç işte dediğim gibi hani bir imaj oluşturma amacımız var. O bizim için bir gösterge aynı zamanda farklı sebeplerle de alışveriş yapılıyor. Yani çevremizden çok duymuşuzdur işte haftanın stresine gittim işte bir alışveriş merkezinde e, alışveriş yaparak attım. Şimdi alışveriş yapmak tüketmenin bizatihi kendisi arzulanan bir şey haline gelmiş yani. Bir şeyi arzulamak, bir nesneyi arzulamak, onu almak istemenin ötesinde e, o nesnenin dışında sahip olmayı, almayı, tüketmeyi arzular hale gelmiş günümüz toplum insanı. Tüketimin kendisi bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Evet, yani belki de işte tüketim toplumunu, e, te, tanımlayan temel şey de bu. Tüketmenin kendisi e, bir ihtiyaç. E, bu belki de e, en çok tartışma e, olan konu da burada. Çünkü eğer e, tüketmenin kendisi bir ihtiyaç haline görülmüş olmasaydı bir yerde alınıp alınıp alınıp alınıp en sonunda tüketilip tüketilip en sonunda o noktada bir duyuma ulaşılacaktı. Ama günümüz toplumunda e, çok net bir şekilde ifade edebiliriz ki insanlar tükettikçe mutsuzlaşıyor. Tükettikçe bir sonraki tüketiminde daha mutlu olacağını daha işte istediği amaca ulaşacağını zannediyor. Ama baktığında her seferinde çok kısa anlık, belki bir saat, iki saat bile sürmeyecek doyumlar yaşanıyor, mutluluklar yaşanıyor. Bunu küçücük çocuklarda bile görmek mümkün. Yani onlar da bu toplumun etkilerinden, bu tüketim toplumunun etkilerinden oldukça fazla nasibini almış durumda. Şimdi benim yaş grubumda olanların çocukluklarında kendilerine alınan herhangi bir eşyadan, herhangi bir oyuncaktan dolayı yaşadıkları mutlulukla günümüz çocuklarının yaşadıkları mutluluk kesinlikle aynı değil. Ama e, almayı isteme noktasında daha fazla bir şevk var. Yani bir, çok iyi biliyorsunuz ki 3 dakika sonra 5 dakika sonra maksimum yarım saat sonra hiç yüzüne bile bakmayacağı bir oyuncak için günümüz çocukları saatlerce ağlayabiliyorlar. Yani Çünkü onu istiyor almayı bizzat onu almayı onu tüketmeyi ona sahip olmayı arzu ediyor. Aldıktan sonra onun aslında çok fazla da bir anlamı kalmıyor. Hani Tüketim toplumu genel anlamıyla böyle sadece tüketmekle tanımlayacağımız bir toplum değil. Bu tüketmenin bir şekilde metalaştırılan, bir değer yüklenen şeylerle ilgili olduğunu görüyoruz. Yani değer yüklüyoruz bunlara. Bir değer atfettiğimiz için tüketiyoruz. O değer de imajla, göstergeyle, bir şeylerin soyutlanmasıyla alakalı. Tabii belki ileride biraz sonra daha ayrıntılı konuşabiliriz. O kadar çok tüketimin nesnesi olmayan şey de bu sırada tüketim nesnesi haline geliyor ki, tüketim toplumunun belki de temel başka bir özelliği de bu. Temel anlamda baktığınızda tüketimle alaka, tüketime konu olacak bir şey değil. Mesela bir duygu, bir değer. Ama bu toplumda o bir tüketim nesnesi haline geliyor. Mesela işte bir çiçek. Çiçeğin bir bitki. Ve çok güzel olan bir bitki ama biz o çiçeğe nasıl anlamlar yüklüyoruz mesela? E, mutluluğu ifade etme anlamı yüklüyoruz. Sevgiyi değer ifade verme. etme, değer verme anlamı yüklüyoruz. Ve e, sevdiğimiz kişiye e, verdiğimiz çiçek e, ona sevdiğimizi ifade etmiş oluyor. Aslında çiçeğin bizatihi kendisinde böyle bir sevgi veya değer ifade etme, mutluluk, mutluluğu paylaşma anlamı yok. O değeri ona bizzat etmiş oluyoruz. Evet. Tüketim toplumunda hocam tüketirken aslında ihtiyaçlarımızı karşıla, karşıladığımızdan bahsettik. Ama bu noktada şuna da temas etmemiz gerekiyor herhalde. İhtiyaçların da kapsamı değişti. Artık e, önceden ihtiyaç dediğimiz şeylerle şimdi ihtiyaç dediğimiz şeyler arasında çok büyük farklılıklar var. Aslında bazı şeyleri biz, e, biz zorunlu ihtiyaçlar e, vardır hani dinimizde de öngörülen bir diğer ihtiyaçlar vardır. Şu anda sanki bütün arzuladığımız şeyleri temel zaruri ihtiyaçlarmış kategorisinde görüyoruz ve bu da bizi daha çok tüketmeye sevk ediyor. Ve bazı şeyleri herkesin sahibi olması bizim ona ihtiyacımız olduğu şeklinde bir kanı uyandırıyor bizde. Bunun da tabii bunun zihnimizde böyle bir kanı oluşturmasında en büyük faktör dış faktörler ve medya en genel anlamda. Çünkü medya dediğimizde bütün kilit kitle iletişim araçlarında görüyoruz. Gazetelerin sayfalarında, dergilerin sayfalarında yoğun bir şekilde reklamlarla muhatap oluyoruz. Ve biz e, bazen e, farkında bile olmadan dilimize o reklam sloganları yerleşmiş oluyor. Medyanın tüketimle ilişkisi hakkında konuşalım hocam. E, tabii... En başta reklamları sizin de ifade ettiğiniz gibi metre dediğimizde doğrudan olan tüketimi etkisinden bahsedersek önce herhalde reklamları söylememiz gerekir. Reklam aslında öncelerde bir ürünün tanıtımıydı. Ürünü bir tabiri caizse pohpohlamak, ürün hakkında böyle övücü bir bilgilendirme yapmaktı. Ama şimdi günümüze geldiğimizde reklamın mahiyetinin de anlamının da amacının da aslında çok genişlediğini ve değiştiğini görüyoruz. Bir anlamda hem yeniden, yanıtma amacının da olduğunu hem de tüketim propagandası yaptığını görüyoruz. Yani işte bu kalemi alırsanız işte hiç dağılmadan, mürekkibi dağılmadan yazı yazarsınız. Bu kalemi aldığınızda işte uzun süre kullanabileceksiniz gibi bir reklam artık yapılmıyor. Bu kalemle ben nasıl bir imaj kazanmış olurum, toplumda nasıl bir yer elde ederim? E, bu söylenir reklamlarda veyahut da reklamlarda... Aksesuar olarak kullanabilir Tabii yani bana bunun bir değer katacağı söylenir reklamda. Ve aynı zamanda bunu almazsam çoğunluğun yaptığı bir şeyden e, mahrum kalmış olacağıma, çoğunluk bunu yapıyor der. Aslında çelişkili bir şekilde bir taraftan da şunu der, bu kalemi al çok özel bir insan olacaksın. Yani reklamlar böyle çelişkileri de kullanır, daha doğrusu içinde böyle çelişkiler de barındırır ama e, buna rağmen işler. Yani bir taraftan der ki Herkes bunu aldı bir sen kaldın neredeyse Eyvah hadi koşturayım alayım psikolojisine sokar insanı. Öbür taraftan da bunu tüketen insanlar çok özel insanlar, çok farklı insanlar der. Bir taraftan toplumla uyuşturur, bir taraftan toplumla uyumlu hale getirir, bir taraftan da ona özel olduğunu hissettirir ve sürekli olarak tüketmesi gerektiği mesajını verir. Sürekli olarak tüketmelidir, almalıdır, bu tüketim toplumu içerisinde yerini almalıdır ki var olabilsin. Hani e, düşünüyorum öyleyse varım bu günlerde tüketiyorum öyleyse varım ama dönüşmüş durumda. Yani as, hani Müslümanca baktığımızda, İslami çerçeveden baktığımızda varlığın temel amacını da aslında unutmuş oluyoruz ve nereye geliyoruz? E, Tüketirsen var olabileceğim. Tüketmezsen bu toplum içerisinde, bu insanlar arasında benim bir yerim olmayacak ve bu e, imajı yerleştiren, bu düşünceyi yerleştiren çok önemli faktörlerden bir tanesi de reklam. Reklamlar bunun için çok çok farklı teknikler kullanıyor. İnsanın e, en büyük zafını kullanıyorlar aslında. Var olma kayı saygısını evet. bir kazanca dönüştürme çabası görüyoruz reklamlarda. Kesinlikle öyle ve bunu çok farklı e, araçlarla yapar yani görsel araçları en çok kullanır. E, mesela bir büyük içecek markasının e, reklamı var e, seneler öncesinde e, Avrupa'da bir e, kentin kocaman e, meydanına kuş yemleriyle o e, marka içeceğin adını yazarlar kocaman bir şekilde. E, kuş yemleriyle yazarlar ve oraya işte kafesler dolusu güvercini salarlar. E, alan olduğu gibi e, kuşlarla dolduğunda kuşlardan yazılmış olarak e, o şeyin markanın, o içecek markasının adını görürüz. Ve o anda bütün flaşlar patlar, pek çok fotoğraf makinesi bu fotoğrafı çeker. E, bu işte reklamcılıkla uğraşanlar bu konuda derler ki insanlar aslında orada güvercinlerin amacı o markanın reklamını yapmak falan değildir. Böyle bir şeyin bilincinde ve farkında da değillerdir. Ama sadece onların tek bir güdüsü vardır karınlarını doyurmak, açlıklarını gidermek. Onlar bu açlıklarını gidermek için ne olduğunun farkına bile varmadan oradaki yeme uçtuklarında aslında bir reklamın da parçası olurlar. Buradan tabii insanlara bizim şu anda tüketim toplumunda reklamlara maruz kalan insanlara da böyle bir gönderme yaparlar, böyle bir benzetmede bulunurlar. Aslında bizim tüketirken bireyler olarak amacımız işte tüketim toplumunu çarkının işlemesi değildir, birilerinin çok çok para kazanması değildir, şu sektörün çok daha ön plana çıkması falan değildir. Orada bizim işte bir amacımız vardır. Ya bir ihtiyacımızı gideriyoruzdur ya da ihtiyaç olduğu bize zannettirilen bir şeyi halletmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruzdur, almaya çalışıyoruzdur, o ihtiyacımızı kendimizce gidermeye çalışıyoruzdur ama geri planda bu reklamlar vasıtasıyla farklı, büyük, devasa bir sistem işlemeye devam eder ve reklamlar her yerdedir. Yani doğrudan görülen reklamlar vardı işte bunu basılı medyada görürsünüz süreli yayınlarda görürsünüz televizyonda görürsünüz bunu her yerde karşınıza çıkar her şekilde karşınıza çıkar bıkmadan usanmadan tekrar tekrar karşınıza çıkar ve yineleyerek yineleyerek sürekli yineleyerek bazı şeyleri sizin de ifade ettiğiniz gibi siz farkına varmadan bile dilinize yerleştirdiği gibi aynı zamanda zihninize de yerleştirir ve farkına varmadan markete gittiğinizde eliniz o marka o markaya gider. Sanki o marka sizin senelerden beri bildiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz bir tüketim nesnesiymiş gibi. o burada çok da çok farklı psikoloji süreçleri de işliyor ama reklamlar bu noktada hani medyanın tüketim e, toplumuna etkisi noktasında çok önemli bir e, etki Araç. yapar. Çok önemli bir araçtır. E, tabii e, medyanın rolü dediğimiz zaman sadece reklamlar aklımıza gelmeyecek. Yani sinemadan tutun, dizi sektörüne, televizyondaki her programa kadar e, veyahut da işte diğer tüketim araçlarında e, kadar baktığımızda hakikaten e, tüketimi yol açacak, tüketimi canlandıracak, tüketim toplumuna sebep olacak bir sürü şey burada görürüz. Yani bir Ürün yerleştirmeden tutun, hiç farkına bile varmadığımız anda seyrettiğimiz işte bir te, televizyondaki bir film karesinde veya sinemadaki bir film karesinde yapılan reklam e, ürün yerleştirmesinden tutun. E, altyazılarda geçen reklamlara kadar her tür e, reklam hayatımızın içerisindedir. Ve e, bunu temelli de bunun fotoğraftan gelir. Yani önce fotoğraflanır daha sonra video ortaya çıkmıştır malumunuz. Fotoğrafta e, insanlara sanki şöyle bir imaj sunar. Bu bir gerçekliğin kopyasıdır. Fotoğrafladığınız bir şeyin gerçekliğin kendisi olduğunu iddia edersiniz veya iddia ederler. Fotoğrafı gören ha onun bir bakış, açı, bir bakış açısı olduğunu algılamayabilirler. Yani oradan yansıtılan bize kadrajın arkasındaki kişinin gördüğü, görmek istediği diri algılamak yerine bu bir fotoğraf gerçekliğin kopyası gibi algılarız. O kadar gerçekçi ki tecrübe ettiğimiz evet. şeyleri bile televizyonda ya da görsel olarak gördüğümüzde yine aynı şeye kanma tehlikemiz devam ediyor. Kesinlikle öyle ama o kadrajın hemen yan tarafında ne olduğunu biz bilmiyoruz, görmüyoruz. Sadece o kadraja sığdırılan kadarını görüyoruz. Yani video içinde, televizyon içinde aynısını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani bu fotoğraftaki yanılsama onun önündeki merceğe verilen ismin objektif olmasından da <gülüyor> e, yani trajik bir şekilde görülebilir. E, objektif deniyor ama aslında objektif değil. Tamamen onu bakan gözün, o kadrajı kurgulayanın bakış açısını yansıtıyor. ve Bu bakış açısı bize geldiği zaman biz de bunu objektif bir şey olarak değerlendirme, tüketiciler olarak değerlendirme eğiliminde olabiliyoruz. Çünkü ne yapmıştır? Basmıştır ve o gerçekliği oradan bize yansıtmıştır diye görebiliriz. Evet, yani burada söyleyeceğimiz temel şey... Reklamlar aslında bir tüketim propagandası yaparlar ve medya medyada bu tüketimi sürekli olarak bir destek verir. tüketimi sürekli olarak çoğaltır, zihinlerde de bunu çoğaltır. Hocam reklamların etkisinden bahsettik. Yoğun bir şekilde televizyonda, radyoda her türlü karşımıza çıktıklarından bahsettik. Medya demişken sosyal medyaya ayrı bir parantez açalım isterseniz. Sosyal medyada biliyorsunuz reklama ihtiyaç duymuyoruz. İnsanlar kendi kendilerinin reklamını da ve farkında olmadan ya da farkında olarak başka şeylerin reklamlarını da bizzat yapma işini kendileri üstleniyorlar. Sosyal medyanın tüketim noktasında bize sunduğu avantajlar, dezavantajlar neler? Yani tüketmek amacınızda çok avantaj olduğunu söyleyebiliriz <gülüyor> rahatlıkla. Sosyal medyanın bu noktada şöyle bir handikapı var. Sosyal medyada insanlar bu genel medyanın aksine kontrolün kendinde kendilerinde olduğu izlenimine kapılıyorlar. Aslında bu sadece bir izlenim. Sosyal medyada belli bir noktaya kadar kontrol bizde. Yani nasıl kontrol bizde? İstediğimiz kadar kişiyi takip edebiliriz, istemediğimiz bir kişiyi takipten çıkarabiliriz veya burada kişilere etkin oldukları, kendilerinin de bu medyanın bir parçası olduğu hissini de de verir. Gerçekten de bir anlamda bu doğrudur sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani dünyanın her köşesinden her türlü insan her türlü sosyal sınıftan insan neredeyse diyelim. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapamakta, yapabilmekte, kendi medyasını tabiri caizse oluşturabilmekte. Böyle geniş bir alan, böyle e, rahat kullanımı olan bir alan. Dolayısıyla insanlar da e, ben burada istediğim şekilde var olabilirim e, düşüncesini oluşturuyor. Ve var, istediğim gibi var olabilirim aynı zamanda kontrolde, iplerde benim elimde yanılsamasını da diyeceğim burada oluşturuyor. E, çünkü... Neden yanılsama? Aslında bizim sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar üzerinden sadece şunu düşünsek bile belki yeterli bize gelen reklamlar sadece bir yaptığımız küçük bir araştırma sosyal medyada yaptığımız küçük bir araştırma bir konu hakkında yaptığımız araştırma neticesinde hemen sosyal medya üzerinden bize gelen bir reklam furyası Görüyoruz. Ondan sonra onlardan bir daha kurtulmak da neredeyse mümkün olmuyor. Yani e, ben orada küçük bir araştırma yaptım ve sosyal medya aracılığıyla bana bir sürü zaten içerik geliyor. Öneri, Bu, geliyor. E, öneri geliyor. Bununla hiç kimse reklamda demiyor. Sen bunda ilgileniyorsun ben de sana işte bununla ilgili seçenekler sunuyorum Kolaylı deniyor. De. Bu öyle bir kolaylık sunuyorum gibi geliyor. E, sosyal medyanın bir başka yönü de tüket hemen tüket ve göstererek tüket. Görsellik yani, ön plan. Görsellik burada kesinlikle çok fazla ön planda. İnsanlar tükettikçe ve tükettiklerini gösterdikçe var olabileceklerini hissettikleri bir alan sosyal medya. Ne kadar tüketirsek o kadar çok güzel paylaşım yapabiliriz. O kadar çok paylaşım yaptığımızda insanlar bizi daha çok görür, daha çok beğeni alırız. Ve bu böyle kendini yineleyen, tekrarlayan bir sistem olarak devam eder. Ne, i̇nsanlar... ne tükettiğini de şekillendiriyor aslında. Dediğiniz gibi aslında biz özgür olduğumuzu düşünüyoruz ama dediğiniz gibi farklı şekilde daha çok beğeni alma amacıyla aslında şunu tüketirsem daha çok beğeni alırımın bilinciyle yapıyoruz yaptıklarımızı. Kesinlikle öyle. Yani ne kadar çok insan beni daha takip edecek? O zaman şöyle olursam, şunu tüketirsem genelde de tüketim üzerinden gidiyor. Yani bu tüketimi sadece satın alma olarak da adlandırmayalım. Genelde tüketim üzerinden gidiyor. İşte şu aldığı marka kıyafetle ilgili, işte nereden aldığı ile ilgili yorum işte evini nasıl döşediğiyle, nasıl dekorasyon yaptığıyla evet. alakalı, hangi kitabı, kitaplarla ilgili bile yapılan e, paylaşımlar belki bu noktaya gelebilir. Yani bir okuma eyleminden e, hepsi sonuçta bir yerde tüketime geliyor ve insanlar yaptıkları paylaşım neticesinde bunun bir e, karşılığı olmadığını, karşılıktan kastım e, beğeni karşılığı olmadığını gördüklerinde bu tür paylaşım yapmaktan vazgeçiyorlar ve karşılığı olan paylaşımlar, yapmaya yöneliyorlar. Yoksa hiç tamamen kaldıradabiliyorlar o paylaşımları ve burada aslında bireylerin sadece tüketici olmadığını görüyoruz. Sosyal medyanın diğer medyadan bir farkı da yaygın medyadan bir farkı da bireyler burada sadece tüketici değil aynı zamanda üretici tüketici gibi bir konumdalar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir konuda bir, şey, bir alıyor, satın alıyor bir şeyi, onu paylaşıyor. Onun paylaşımından sonra birileri de o paylaşımdan görerek, o aynı ürünü tüketme ihtiyacı hissediyor, aynı ürünü alma ihtiyacı hissediyor. Üstelik de denemiş olan birinin yorumları üzerinden bunu yapma ihtiyacı hissediyor. Ve hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar bir kar topu gibi çok hızlı bir şekilde sosyal medyada yapılan paylaşımlar büyüyüp çok geniş kitlelere ulaşabiliyor. Ve işin enteresan tarafı az önce de en başında ifade ettiğimiz gibi insanlar burada ben istediğimi yapabilirim. Ve ben burada kendi fikrimce, kendi gönlümce, kendi isteklerimce hareket ediyorum yanılsaması sebebiyle biraz da korunmasız oluyorlar aslında. Bu korunmasızlık da sosyal medyanın tüketimi çok ciddi bir şekilde artırmasına sebep oluyor. E, sosyal medya ve tüketim dediğimizde aslında e, az önce ifade ettim sadece e, maddi şeyler tüketilmiyor maddi anlamda bir tüketim nesnesi olmayan şeyler de tüketim nesnesi haline gelmeye başlıyor bunlardan bir tanesi işte dini değerler. Evet, ben de o konuya girmek istiyordum aslında. Hı hı. E, tüketilen şeyler olarak hep hı hı. yiyecek, içecek, dekorasyon hı hı. kullandığımız mal ve eşya e, şeklinde algılıyoruz. Ama dediğiniz gibi sosyal medya çok farklı bir alan. Görüntünün çok ön planda olduğu ve tüketimin aslında her şeyi şekillendirdiği bir alan. Çünkü tükettiğimize göre değer kazandığımız, belki sosyal statümüzü bile belirleyen bir alan haline geliyor. Bir, kendi içinde bir kültür oluşturuyor. Tüketim kültürünü üreten bir bir nesne haline geliyor sosyal medya. Bu noktada kendi kültürel değerlerimizi de kaybettiğimiz noktalar var. Onun yerine tüketimin kendi endekslediği değerlere sahip çıkmaya başlıyoruz. Burada sosyal medya özelinde ya da genel olarak medya ile ilişkimiz içerisinde kaybettiğimiz kültürel ve manevi değerlerimiz hakkında neler söyleyebiliriz? Tabii ondan önce şunu söyleyeyim biraz oraya da giriş mahiyetinde olur. Diyelim ki bir saat, saat nedir? Bir tüketim münestesidir. Dini hiçbir yönü yoktur. Ama bunu ezan okuyan saat dediğinizde dini bir görünüm, Kazandırmış olursunuz veyahut da işte e, neler doğrudan dini sembol olarak netelendirilebilecek şeyleri de buradan satışa sunabilirsiniz. Reklamını yapabilirsiniz işte bir doğrudan bir dua kitabı. Hani bunun örneklerini çok fazla görüyoruz ve e, işte şöyle bir seccade üzerinde İşlemedi, namaz seccade. kıldığımız zaman işte daha fazla huşu duyacağımızı bile e, söyleyen reklamlar var. Şimdi bu hakikaten dini değerlerin oradaki dini duygunun bir anlamda e, tüketilmesi oluyor. Yani tüketime alet, alet edilmiş oluyor. Böyle bir dua kitabı aldığınızda ne kadar çok Allah'a yakın olacağınızı anlatan bir reklam aslında o bir satış ve parayla alakalı olan bir şey tamamen ticari bir şey ve orada ama söylenen ticari bir şey ve parayla ilgili hiçbir şey ortada geçmiyor ve söylenen sadece şu bu dua kitabını aldığınızda okuduğunuzda kendinizi Allah'a daha yakın hissedeceksiniz sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız maddi manevi dertlerinize Deva olacak gibi bir... Okumasak e, bile yetecek. <gülüyor> neredeyse almanız yeterli gibi böyle bir e, şeye giriliyor. Ve e, az önce dediğiniz... E, bu sosyal medya veyahut da tüketim toplumuna girmekle birlikte neler kaybediyoruz? Aslına bakarsanız en temel başından beri söylediğimiz hususlara baktığımızda gösterişçi toplum, gösteri toplumuna gittiğimizi rahatlıkla görebildik. Belki de en temel değerlerimizden biri olan biz hani ihlas ve yaptığımız her işi Allah için yapma anlayışı, bu noktada biraz anlamını mı kaybediyor, silikleşiyor mu veyahut da sadece böyle kitapların arasında kalmış bir hususa mı dönüyor bir bunu düşünmek gerekiyor. Yani işte Kabe'den yapılan paylaşımlar, Kabe arkada tabiri caizse geri bir arka bir fon gibi olan paylaşımlar, ben ne kadar dindar bir insanımı göstermek ihtiyacı neden hissediliyor acaba? Yani e, bu belki düşünülmesi gereken bir şey çünkü herkes hani işte imaj toplumuna, gösteri toplumuna dönüşünce tüketilen şeyler bu değerlerde olmaya başlıyor biraz. Yani bu değerleri de tüketmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü Görünerek var olma ihtiyacı hissediyoruz yani temel problem burada sadece satın alarak tüketmekten bahsetme, bahsedemeyiz dedik ya işte burada yani görünerek var olmak için içimde bulunduğum işte yaşam tarzına uygun paylaşımlar yapacağım ben de ben de öyle var olacağım öyle görünür olacağım dediğimiz zaman işte bu şekilde dini değerlerimizin de manevi değerlerimizin de aslında bir anlamda e, erozyona uğradığı durumlarda ortaya çıkabiliyor. O değerleri yaşamaktan daha ziyade o değerleri ifade eden sembolleri kullanmak ve şiirleri, dizeleri, hikayeleri paylaşmak çok daha fazla önem arz eder hale gelmiş durumda. Kesinlikle öyle. Yani orada herkesin beğeneceği bir cümle yazmış olmak hakikaten önemli noktaya geliyor. Burada aslında görünüşlerin egemen olduğu bir toplum var. Ve işte bütün değerlerimiz biz kendimizi buna kaptırdığımızda bununla ilgili uyanık bir bilince sahip olmadığımızda bu görünüşü her şeyin ötesine alan, görüntüyü her şeyden önde tutan toplumun içinde bizim değerlerimiz de bir makinanın şeyleri arasında eğitilip öğütülüp gidiyor gibi oluyor aslında. Ee, neler var? Mesela biz e, tüketilenlerin, bize verilenlerin bir nimet olduğu bilinciyle aslında e, yetiştirilmiştir veyahut da bizim e, kimliğimiz, kültürümüz dinimiz bize bunu söyler. Size verilen hiçbir şey, biz, sizin bir saati sahip olduğunuz şeyler değildir. Siz onların emanetçisiniz, emanetçisisiniz ve e, onlar size Allah'ın bir nimeti. Ve bu nimeti nasıl tüketeceğimizi, nasıl kullanacağımızı da bildirir. O nimetten dolayı bir kibire, bir gurura kapılmamamız gerektiği bize öğretilir. Bizim kültür kodlarımızda bunlar vardır. Ama bugünkü tüketim toplumuna baktığımızda e, sanki o nimeti haşa yaratan kendisiymiş gibi e, bir algı e, oluşturuluyor. Çünkü onun da eşyaya bakışımız e, ciddi anlamda değişmiş, bozulmuş, erozyona uğramış oluyor. E, o e, malın, o ürünün, e, o nimetin gerçek sahibi e, bizi veren, bize onu veren Allah ee, ama burada e, işte o gerçek sahip unutulmuş ve kişiler onların kendisini gerçek sahibi olarak görmeye başlamışlardır. Ee, tabii burada sahip olduğumuz e, şeyleri e, nasıl tükettiğimizden de hesaba çekileceğimiz bilinci de aslında bir anlamda unutulmuş oluyor. Ee, yine belki de kaybettiğimiz değerlerden bir tanesi de ihtiyaç kavramının mulaklaşması. İhtiyaç kavramını siz az önce ifade ettiniz. Şöyle bir oturup düşündüğümüzde hakikaten ya benim ihtiyacım bu mu şu mu? Buna gerçekten ihtiyacım var mı yok mu? Ya ihtiyacım yoktur herhalde dediğimiz zaman hemen bir sürü amalar geliyor. Çünkü e, kendimizi de inandırmak istiyoruz. Çünkü. İnandırmak istiyoruz. Bir taraftan tüketim toplumunun baskısı var. Onlar e, sizde olmadığı zaman sizin imajınızla alakalı, bakın hep imaj kaygısı, imajınızla alakalı bir problem ortaya çıkacak. Dolayısıyla e, ihtiyaçların çerçevesi sürekli genişliyor ve görünen o ki bu tüketim toplumunda bu ihtiyaç hiç bitmeyecek. Hiç bu ihtiyaçlar doyurulmayacak e, ve her zaman... İnsanların içerisinde doyurulmayan ihtiyaçların ukdesi kalacak. Sıkıntısı kalacak, üzüntüsü kalacak ve hiçbir zaman ya tamam ya şu da oldu diye mutlu olamayacak insanlar. Şükürsüzlük de belki evet. devreye giriyor. Bu Şükürsüzlük konular. devreye gidiyor ve en önemli değerlerimizden bir tanesi veya bir, o değerlerimizin bize kattığı en güzel e, hususlardan bir tanesi huzur. Hani huzuru kaybettik diyoruz ama belki de bir tane sebebi de budur. Sebeplerinden biri de e, budur. Kanaat eksikliği. Kanaat eksikliği. Tüketim toplumunun bizi getirdiği noktalardan bir tanesi de bu. Artık biz ihtiyacımıza göre tüketmiyoruz. İsteklerimize ve arzularımıza göre tüketmeye başladık. E, o arzularımızı da ihtiyaç olduğunu zannediyoruz veya kendimize de öyle göstermek istiyoruz. Yine aynı şekilde kaybettiğimiz değerlerden bir tanesi israf kavramı Hani israf e, kavramı muğlaklaştı. Ne israftır? E, hani ihtiyaçla ihtiyaç e, kavramının muğlaklaşmasıyla belki birbiriyle iç içe geçmiş birbiriyle paralel Beraberini gelişen getiriyor. hususlar o beraberinde getiriyor. Hatta e, çeşitli konularda israf yapmamakta direnen insanlara garip gözlerle bakar oldu e, bu toplumun insanları. Sanki onu başka Hatta bir üsluptan gelmiş gibi. Evet, yani o. halbuki cimrilikle hani israf çok net bir şekilde birbirinden ayrılabilecek olan hususlar, bu cimrilik gibi nitelendirilme skalası abartılı derecede genişlemiş oldu. Tabi bu tüketim toplumunda işte bu kadar bahsettiğimiz hususlardan sonra ortaya şu çıkıyor aslında: manevi değerlerin yerini maddi değerler aldı. Biz artık hani önemsediğimiz yardımlaşma, dayanışma, isar, çevremize, toplumumuza, insanlara, çevrede sadece insanlara da değil olan her türlü varlığa karşı bir iyilik geliştirme, bir faydası dokunma anlayışının yerini artık bireyin sadece kendisini düşünmesi, kendi ihtiyaçlarını temele alması ve ben kendime bakarım mantığının da oturmasına, yerleşmesine sebep oldu. Bu da tabii ki daha maddiyatçı, biriketli. Bir, bir anlayışa doğru bizi götürmüş oldu. Tabi mutluluğu tüketimde değil de iyilik yapmada arama, insanlara faydalı olmada arama anlayışı da bütün bu tüketime endeksli, hazda endeksli istek ve ihtiyaçları endeksli bakış açısıyla birlikte tamamen kalktı demeyelim ama baya baya geri plana itildi diyebiliriz. Tabi günümüz insanı özellikle manevi değerlerini ee, yaşamaya çalışan günümüz insanı da sürekli bir teyakkus halinde bazen uyuyor, bazen uyanıyor. Aa, evet ben ne yapıyorum diye aslında tamamen hani olumsuz her şey bitti de diyemeyiz. Ee, herkesin kafasında belki bu soru, konularla alakalı soru işaretleri var. Belki bugün burada bunu konuşmamız da bunun bir işareti. Evet ve aslında bu değerleri yaşatmaya çalışan insanlar da kendi içinde bir yandan ayak uydurmaya çalıştıkları için bir suçluluk duygusu da geliştiriyorlar ve içinden çıkılmaz bir hale gelebiliyor olaylar. Daha, Tabii o suçluluk duygusu da biraz daha kendi evet. kendimizin ne kadar daha dindar olduğumuzu gösterme e, psikolojisini de belki sokuyor. Hani diyoruz ya neden insanlar böyle evet. paylaşımlar yapma ihtiyacı hissediyor? Neden böyle bir gösterinin içerisinde olma ihtiyacı hissediyor? Neden e, değerler bu şekilde değişti? E, belki de bunun e, bir sebebi de e, o suçluluk evet. duygusu da olabilir. Hocam medya araçlarıyla ilişkimizde sosyal medya ile ilişkimizde e, kaybettiğimiz en önemli şeylerden biri de zaman e, zaman yönetimi konusunda çok sıkıntıdayız şu dönemlerde özellikle sosyal medyayla e, kaybettiğimiz zaman, hususunda oldukça fazla uyarılar olsa bile çocuklarımıza biz yapsak bile kendimiz kendimizi bu durumdan kurtaramıyoruz. Peygamber Efendimizin de bize en çok hatırlattığı hususlardan biri insanın zaman konusunda ne kadar gafil olduğudur aldandığı nimetlerden biri olarak söylemiş Peygamber Efendimiz. Zaman yönetimi konusunda medyayla ilişkimizi nasıl düzenleyebiliriz? Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi zaman konusunda Peygamber Efendimiz tarafından çok uyarılmışız. Aynı zamanda ayetlerle de bu kadar uyarılan bir ümmet olarak zamanla ilişkisi noktasında bu kadar sıkıntı yaşamamızla ilişkimiz noktasında bu kadar sıkıntı yaşamamızda aslında üzücü. Ee, Tabi bir hep tasavvuf kaynaklarımızda geçen bu sermayesi tükenen adam evet. e, anekdotu hikayesi vardır. Şimdi biz e, sermayesi sıcağın altında buz olan, hani sermayesi buz olup sıcağın altında eriyen ve bunu satma telaşında olan bir adamın telaşı bizde e, günümüz insanında görülmüyor. Hepimiz de zamandan şikayet ediyoruz, zamansızlıktan şikayet ediyoruz, hiçbir şeye zaman yetiremediğimizden şikayet ediyoruz. E, hakikaten de o e, anekdotta anlatıldığı gibi zaman geri döndürülemez bir şekilde elimizden akmakta olan bir sermaye, elimizden gitmekte olan bir sermaye ve bu gittiği zaman bir daha geri döndürülüşü de geri dönüşü de bunun yok. Ee, ama bizim davranışlarımıza, tavırlarımıza, yaşayışımıza baktığımız zaman e, sanki zamanla ilgili hiçbir sıkıntı yokmuş gibi görülebiliyor. E, tabii sosyal medyayı niçin kullandığımız çok önemli. Mesela sosyal medyayı ben zaten Tırnak içinde vakit öldürmek için kullanıyorum diyorsak zaten başta zaman yönetimiyle, zaman kullanımıyla, zaman bilinciyle alakalı ciddi bir sıkıntımız var demektir. Bunu bir kenara koyalım. Ama ben sosyal medyayı farklı ihtiyaçlar için kullanıyorum, insanlarla iletişim kurmak için kullanıyorum. Daha hızlı bir şekilde iletişim kurmak, işte görüşemediğim insanlarla görüşmek, haberlere daha çabuk ulaşmak vs. bunlar artırılabilir gibi sebeplerle ulaşmak istiyorum dediğimizde o zaman... Belki de sosyal medyayı kullanırken de az önce ifade ettiğim bu bilincimizi sürekli uyanıp tutmak durumundayız. Nasıl? Aslında sosyal medyayı niçin kullandığımız cevabını kendimize net bir şekilde vermemiz gerekiyor. Yani ben şundan dolayı sosyal medyayı kullanıyorum dediğimizde amacımızın dışına çıkıp çıkmadığımızı kontrol etmemiz daha kolay olur. Yani amacımızın dışına çıkmaya başladığımız an kendi irademizle, o irademizin de e, diri ve uyanık olması gerekiyor. Kendi irademizle ona bir e, sınır getirebiliriz. Ama amacımızı net olarak belirlemediysek herkes kullanıyor. İşte ben de bakıyorum, burada zaten eğleniyorum, zaman geçiriyorum, e, vakit öldürüyorum, sıkıntımı gideriyorum veyahut da dinlenmek istiyorum gibi e, gerekçelerle sosyal medyayı kullanıyorsak o zaman... E, vaktin nasıl geçtiğini anlamadan oradan oraya oradan oraya belki de sürüklenir durumda olacağız. Dolayısıyla ifade ettiğimiz gibi Sosyal medya kullanımında bence temel farkındalık niçin kullandığımıza bir karar vermek, onu doğru bir amaç için kullanmak yani faydalı olacak hem dinimiz hem dünyamız için faydalı olacak amaçlar için kullanmaya niyet ettiğimizde bu bilinç ve farkındalık bizde oluştuğunda bizi çelen o çeldiricilerden daha rahat kurtulabileceğimizi düşünüyorum. Hocam zaman yönetiminden bahsettik e, medya araçlarını kullanırken e, normal kitle iletişim araçları olabilir ya da sosyal medya olabilir. E, biz bu dengeyi nasıl gözeteceğiz? Bunların nesnesi haline gelmeden tüketimin bir e, nesnesi haline gelmeden bizim bu e, araçlarla ilişkimizi nasıl sağlıklı bir zomine oturtabiliriz? Tabi her şeyden önce her türlü medya kullanımına karşı daha eleştirel bir tavır geliştirmek gerekiyor. Yani medyada gördüğümüz, sosyal medyada gördüğümüz her şeyin bir gerçeklik olduğu yanılgısını her şeyden önce bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bazen hepimiz yaşamışızdır. Bir birine bir WhatsApp'tan veya bir sosyal medya mecrasından bir içerik gelir. Hemen o içerik büyük bir gruba hızlı bir şekilde paylaştırılır. En son gelen bir böyle eleştirel düşünen biri der ki ya bunun doğruluğunu nereden biliyorsunuz işte falan arkadaşım şöyle bir sesle mesaj geliyor mesela falan işte çok iyi tanıdığım yakınım birinin başına şöyle bir şey gelmiş aman ha dikkatli olun iki gün sonra böyle bir şey olacak ve bu çok tahmin edemeyeceğiniz kadar kısa bir sürede böyle bir mesaj yayınlanıyor yayılıyor tahmin edemeyeceğimiz genişlikte kitlelere ulaşıyor ve burada Kesintiye uğraması için birinin tutup demesi gerekiyor ki ya bunun doğruluğunu nereden biliyorsunuz siz? Bunun doğruluğunu teyit ettiniz mi? Bu kişi kimdir? Bu düşünce belki de bizim e, sosyal medya veya diğer medya kullanma noktasındaki en önemli e, bilinç, e, uyanıklık, dikkat noktamız olmalı. Buradan gelen e, mesajlara karşı e, acaba... E, sorusunu kendimize sormalı ve farklı kaynaklardan mutlaka bu bilgilerin değerlendirmesini sağlamasını yapmalıyız. Bunu yapmamız gerekiyor. Tabi burada medya okuryazarlığı kavramı gündeme geliyor. Hakikaten bunun ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz. Yani hepimiz belki de büyük çoğunluğumuz bu sosyal medyanın veya medyanın içine doğmadık ki kaldı ki bu medyanın içine doğanlarda bile bu eğitim çok önemli. Yani okullarda artık bu medya okuryazarlığı eğitimleri eğitimi var zannediyorum ama pek çoğunuzda yaşarken biz yaşarken bu sosyal medya ile veya diğer medya araçlarıyla tanıştık, yaşantımızın içerisinde bunlarla muhatap olduk ve yaşarken bazı şeyleri öğrendik. Acaba medya okuryazarlığımız o noktada tam mı? Bu noktadaki eğitimlerin de geliştirilmesi gerekiyor ve bu medyadaki yanlış bilgilendirmenin olumsuz sonuçlarına dair de insanımızın ciddi anlamda bilinçlendirilmesi gerekiyor ve belki de son olarak söyleyeceğimiz medyanın tüketimin, hani medya belki hayatımızda artık olmazsa olmazlardan, sosyal medya hayatımızda olmazsa olmazlardan. Çünkü siz kullanmasanız da çevrenizdeki insanlar kullanıyor. Hani sana bir yerden bir mesaj göndereceği zaman, bir şey söyleyeceği zaman oradan söyleme ihtiyacı hissediyor. Veyahut da haberler, başka bilgiler oradan daha hızlı bir şekilde önünüze düşebiliyor, görebiliyorsunuz. Bunu tamam bir şekilde kullanacak olsak bile bununla ilgili nasıl hangi zeminde, ne zaman kullanacağımızla ilgili belki çok iyi bir farkındalığımızın olması, buradan gelen bilgilerin doğruluğunu araştırma ve zamanımızı da bu noktada, çünkü doğru kullanmamız gerekiyor. Eğer zamanı biz burada doğru kullanmazsak aslında bir taraftan da yine tüketim toplumunun bir nesnesine dönüşüyoruz. Nasıl dönüşüyoruz? Artık düşünecek vaktimiz kalmıyor kendimiz üzerine varlığımız üzerine yaratılışımız üzerine düşünecek vaktimiz halimiz bile kalmıyor işimizden arta kalan zamanımızın tamamı sosyal medyayla veya medyayla geçiyorsa aslında hani gece olup hani akşam yatağımıza yattığımızda gün biterken bir e, günün muhasebesini yapma fırsatımız imkanımız halimiz bile kalmış olmuyor aslında belki de temel e, dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de bu hayatımıza ne kadar yer alması gerekiyor ve bizim tefekkür etme, düşünme, kendimize vakit ayırma, çevremizi, kendimiz ve çevremiz hakkında bir fikir sahibi olmamızı engelleyecek noktaya gelmemesi gerekiyor. Bugün biz çevremizdeki insanlardan hemen yanı başımızdakinden haberimiz olmuyorsa ta uzaklarda olan bir olayı sosyal medya aracılığıyla öğrenmemizin aslında çok da bir anlamı yok. Bugün sosyal medya aracılığıyla dünyanın her tarafında gezenirken evimizin diğer odasında neler olduğunu bilmiyorsak aslında bu bizim çok büyük bir yanılgı içerisinde olduğumuzu da gösterir. Belki de bütün bunlar dikkate alınarak sosyal medya faydalı bir şekilde kullanılabilir. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi tüketim alışkanlıklarımızı bu şekilde biraz daha gözden geçiririz ve dünya sermayesi biriktirmek yerine biraz ahirete yatırım yapmak üzerinde de dururuz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Söylediğiniz, verdiğiniz bilgiler için söylediğiniz, değindiğiniz bütün bu noktalar hepimiz için önemliydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Programımızın bu akşam sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.